Selamun aleyküm arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Sunumların bugün 24.'üsünü yapacağız inşallah. Bugünkü konumuz salat-ı ikamenin bilinci. Hatırlarsanız bundan önceki bölümde salat-ı ikame ile ilgili ayetler üzerinde bir inceleme yapmıştık. 6 sunum sürmüştü. 6 sunumda değişik tanımlardan, değişik konulardan giderek ayetlerdeki salatla ilgili ve selatın travleriyle ilgili kelimeler üzerinde incelemeler yaptık. Bugün de selatı ikame'nin bilinci üzerine bir sunum yapacağız ve selat konusunu kapattıracakız. Selatı ikame'nin bilinci, selatı ikame ile zekatın birlikte zikretilmesi söz konusu. Kur'anı anlamıyla okuduğumuz zaman göreceğiz ki Allah selatı ikame ile zekatı ikame etmeyi çoğunlukla, genellikle aynı ayette birlikte ifade ediyor. Şimdi ayetlere şöyle bir bakalım. İlk inen surelerden olan Müzemmil suresinin 20. ayetinde mealen Allah şöyle diyor. Senin gecenin üçte ikisine yakın kısmını, yarısını, üçte birini yatmadan geçirdiğini ve beraberinde bulunanlardan bir topluluğun da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 Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun, salatı ikame edin, zekatı ikame edin, Allah'a gönül hoşluğuyla ödülüş verin. Kendiniz için önden ne iyilik hazırlarsanız, Allah katında onu bulursunuz. Hem de daha üstün ve mükafatça daha büyük olmak üzere. Allah'tan mağfiret dileyin, şüphesiz Allah çok bağışlayıcı, çok istirgeyecekmiş. Araf suresinin 156. ayetinde Mekke surelerdendir, 39. sırada gelmiştir. Mealen bize bu dünyada da iyilik yaz ayetle de şüphesiz biz sana döndük. Allah buyurdu ki kimi dilersem onu azabıma uğratırım. Rahmetim ise her şeyi kuşatır. Onu sakınanlara zekatı ikame edenlere ve ayetlerimize inananlara yazacağım. Meryem Suresi'nin 31. ayetinde mealen nerede olursam olayım o beni mübarek kıldı, yaşadığım sürece bana salatı ve zekatı emredi. 55. ayetinde ise mealen, hakkın halkına, halkına salatı ve zekatı emrederdi. Rabbi nezdinde de hoşnotluk kazanmış bir kimseydi. Nem suresinin 3. ayetinde mealen, onlar ki salatı ikam ederler, zekatı ikam ederler ve ahirette de kesin olarak inanır. Lokman suresinin dördüncü ayetinde mealen, o kimseler salatı ikame ederler, zekatı ikam ederler, onlar ahirette de kesin olarak iman ederler. Fusület suresinin yedinci ayetinde mealen, onlar zekatı ikam etmezler, ahireti inkar edenler de onlardır. Enbiya suresinin yetmiş üçüncü ayetinde mealen, onları emrimiz uyarınca doğru yolu gösteren önderler yaptık ve kendilerine Hayırlı işler yapmayı, selahatı ikame etmeyi, zekatı ikame etmeyi vahyettik. Onlar daima bize ibadet eden kimseler. Mü'min suresinin 4. ayetinde mealen, onlar ki zekatı ikame ederler. Rum suresinin 39. ayetinde mealen, insanların mallarında artış olsun diye verdiğiniz herhangi bir faiz Allah katında atmaz. Allah'ın zasını isteyerek verdiğiniz zekata, Gelince işte zekat veren o kimseler, evet onlar kat kat artanlardır. Bakara suresinin 43. ayetinde mealen, Salatı tam yapın, zekatı hakkıyla ikam edin, rükû edenlerle beraber rükû edin. 83. ayetinde ise mealen, vaktiyle biz İsrailoğullarından yalnızca Allah'a kulluk edeceksiniz, anaya babaya, yakın akrabaya, yetimlere, yoksullara iyilik edeceksiniz diye söz almış ve insanlara da güzel söz söyleyin. Salatı ikame edin, zekatı ikame edin diye emretmiştik. Sonunda azınız müstesna yüz çevirerek dönüp gittiniz. 110. ayetinde mealen salatı ikametin, zekatı ikame edin. Önceden kendiniz için yaptığınız her iyiliği Allah'ın katında bulacaksınız. Şüphesiz Allah yapmakta olduklarınızı noksansız görür. 177. ayetinde mealen iyilik Yüzlerinizi doğu ve batı tarafına çevirmeniz değildir. Asıl iyilik o kimsenin yaptığıdır ki Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaplara, rasullere inanır, yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara, dilenenlere ve kölelere sevdiği mallardan harcar, zekatı ikame eder, selatı ikame eder. Anlaşma yaptığı zaman sözlerini yerine getirir, sıkıntı, hastalık ve savaş zamanlarında da sabreder. İşte doğru olanlar bu vasıfları taşıyanlardır. Muttakiler ancak onlardır. 219. ayetinde mealen sana şaraf ve kumar hakkında soru sorarlar. De ki her ikisine de büyük bir günah ve insanlar için bir takım faydalar vardır. Ancak her ikisinin de günahı faydasından daha büyüktür. Yine sana iyilik yolunda ne harcayacaklarını sorarlar. İhtiyaç kazasını de. Allah size ayetleri böyle açıklar ki, 277. ayetinde mealen, iman edip iyi işler yapan, selatı ve zekatı ikame edenler var ya, onların mükafatları Rableri kadınlardır. Onlara korku yoktur, onlar ve çirmezler. Ahzab suresinin 33. ayetinde mealen, evlerinizde oturun, eski cahiliye adetinde olduğu gibi açılıp saçılmayın. Selatı ve zekatı ikame edin. Allah'a ve Resulüne itaat edin. Ey ehlibeyt Allah sizden sadece günahı gidermek ve sizi tertemiz yapmak istiyor. Nisa suresinin 77. ayetinde de mealen. Kendilerine ellerinizi savaştan çekin. Selatı ve zekatı ikame edin. Denilen kimseleri görmedin mi? Sonra onlara savaş, fars kılınca...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 62 ayetinde mealen, fakat içlerinden ilimde derinleşmiş olanlar ve müminler sana indirilene ve senden önce indirilene iman edenler, selatı ve zekatı ikame edenler, Allah'a ve ahiret gününe inananlar var ya, işte onlara pek yakında büyük mükafat vereceğiz. Ve yine suresinin 5. ayetindedir mealen, halbuki onlara ancak dini yalnız ona has kılarak, ve hanifler olarak Allah'a kolluk etmeleri, selatı ve zekatı ikame etmeleri emrolunmuştur. Sağlam dinde budur. Nur suresinin 37. ayetinde mealem, Onlar ne ticaret ne de alışverişin kendilerini Allah'ı anmaktan, selatı ve zekatı ikame etmekten alıkoyamadığı insanlardır. Onlar kalplerin ve gözlerin Allah bullak olduğu bir günden var. 56. ayetinde ise, selatı ve zekatı ikame edin, Resul'e itaat edin ki merhamet verirsiniz. Hac suresinin 41. ayetinde mealen, onlar ki eğer kendilerine yeryüzünde iktidar verirsek, selatı ve zekatı ikame ederler, iyiliği emreder ve kötülükten men ederler. İşlerin sonu Allah'a varır. 78. ayetinde ise, Allah uğrunda hakkını vererek cehat. O sizi seçti. Din hususunda üzerinize hiçbir zorluk yüklemedi. Babanız İbrahim'in dininde de böyleydi. Resul'ün size şahit olması, sizin de insanlara şahit olmanız için o gerek daha önce gerekse şimdi size Müslümanlar adını verdi. Öyleyse salatı ve zekatı ikame edin ve Allah'a sımsıkı sarılın. O sizin Mevlanızdır. Ne güzel Mevladır. Ne güzel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 Maide suresinin 12. ayetinde halen andolsun ki Allah oğullarından söz almıştı. İşlerinden 12'de başkan göndermişti. Allah onlara şöyle demişti: Ben sizinle beraberim. Eğer salatı ve zekatı dosdoğru ikame eder, rasullerime inanır, onları desteklerseniz ve Allah'a güzel borç verirseniz andolsun ki sizin günahlarınızı örtelim. Sizi zemininden ırmaklar akan cennetlere sokarım. Bundan sonra sizden kim inkar yolunu tutarsa doğru yoldan olur. 55. ayetinde mealen, sizin dostunuz ancak Allah'tır, Rasulü'dür, iman edenlerdir. Onlar ki Allah'ın emirlerine boyun eğerek salatı ve zekatı ikame ederler. Tövbe suresinin 5. ayetinde mealen, haram aylar çıkınca müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün, onları yakalayın, onları hapsedin. Ve onları her gözetleme yerinde oturup bekleyin. Eğer tövbe eder, selatı ve zekatı ikame ederlerse, artık yollarının serbest bakımıdır. Allah bağışlayan esir gelir. 11. ayetinde mealen, Fakat tövbe eder, salatı ve zekatı ikame ederlerse, artık onlar dinde kardeşlerizdir. Biz bilen bir kalme ayetlerimizi böyle açıklıyoruz. 18. ayetinde mealen, Allah'ın mescitlerine ancak, Allah'a ve ahiret dinine iman eden, selatı ve zekatı dosdoğru ikame eden ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler iman eder. İşte doğru yola ermişlerden olmaları umulanlar imanır. 71. ayetinde mealen, mümin erkeklerle mümin kadınlar da birbirlerinin velileridir. Onlar iyiliği emreder, kötülükten men eder. Selatı ve zekatı dosdoğru ikame ederler. Allah ve Rasulüne itaat ederler. İşte onlara Allah rahmet edecektir. Şüphesiz Allah azizdir, hikmet sahibidir. Nuzul sırasına göre, 3. sırada gelen ve ilk surelerden olan Müzemmil suresinde, selatı ve zekatı ikame etme eylemi birlikte anılmıştır. Ne yazık ki, Müslümanlar, iki eylemin neden birlikte ifade edildiği üzerinde, Yeterince durmuyorlar. Eğer dikkat edilirse, selat ile zekat arasında ciddi bir ilişki vardır. Müslümanlar, geçmişten beri zekat ile ilgili olarak yanlış bilgilere sahiplerler. Genellikle Tövbe Suresinin 60. ayetiyle zekatı anlayan Müslümanların aslında Tövbe Suresinin 60. ayetinde Allah'ın niye zekat ifadesini kullanmadığını düşünüyor. Tövbe Suresinin 60. ayetinde zekat değil, sadakalar geçer. Ayet mealen şöyledir. Sadakalar Allah'tan bir farz olarak ancak yoksullara, düşküllere, sadaka toplayan memurlara, gönülleri ısındırılacak olanlara, özgürlüğe ulaştırılacak kölelere, borçlulara, Allah yolunda çalışıp cihad edenlere, yolculara mahsustur. Allah pek iyi bilendir. Hikmet sahiptir. Sadakalar Toplanması gerekli yerlere dağıtılması emredilen bir hususudur bu ayete göre. Ayetlerde sanki aynı anlama gelen üç kavram dikkatimiz çeker. Bunlar zekat, infak, sadakat. Çalışmamızın ileriki boyutlarında üç kavram üzerine geniş bir çalışma yapacağız. Müslümanların tarihinde nedense bu üç kelimeyle ifade edilen kavramlar birbirine karıştırılıyor. Tövbe suresinin 60. Ayetiyle hükmettiği sadakalar zekat olarak Müslümanların hukukunda yer alıyor. Böyle yaparak, gerçekte zekat ile emredilen hususu göz ardı ediyorlar. Halbuki Tövbe Suresinin 60. ayetinde söz edilen sadakaların zekat ile direkt bir ilgisi yok. Zekat kelimesi anlam olarak, Dilimize maddi varlıklardan belirli kurallarla yılda bir kez ödenmesi gereken borç olarak geçmiş. Anlayış böyle. Atalardan gelen kültüre ve dine göre. Para ve malların kırkta biri olarak yani mali varlıkların yüzde iki buçuk oranında uygulanan mali yardım olarak anlaşılıyor. Türkiye Cumhuriyeti döneminde bazı Müslümanlar devlete verdikleri vergiyi de zekat sayarak ayrıca hesap etmiyorlar bazıları. Türk Dil Kurumu'nun sözlüğünde zekat, din babında el alınıyor. Zenginlerin sahip olduğu mal ve paranın kırkta birinin dağıtılmasını öngören İslam'ın beş şartlarından biri. İslami ilke ve kurallara göre, varlıklı kimselerin sahip oldukları servetlerinin her yıl 40'ta birinin dağıtmaları. Şeriat kuralları gereğince, varlıklı Müslümanların her yıl yoksullara vermek zorunda bulundukları mallarının kırkta bir oranındaki kesimi olarak geçmektedir. Ancak bazı ansikribelerde ve lügatlarda zekat kelimesinin dil kökenindeki etimolojik anlamı olarak temizlik, artmak, artırmak, Bereketli olmak, iyi ve düzgün olmak, terim olarak ise şeriatta asli ihtiyaçlar dışında hesap miktarı mala sahip olan ve bu sebeple zengin sayılan Müslümanın bu zenginliği üzerinden bir tam yıl geçtiğinde dini yükümlülük gereği zekat olarak vermesi gereken miktarın adıdır. Veren kimseyi cimrilikten, kirlerden ve günahlardan temizlediği ve malın da berekete vesile olduğuna inanıldığı için kelime manası ile dini manası arasında böyle bir bağ kurulur. Dini terminolojide mecburi olmayan, belirli şartlarla kısıtlanmayan bağışlar içinde sadaka kelimesi kullanılır. Tövbe Suresinin 60. ayetinde ise bu anlayışın tersine zekat kavramı yerine sadakalar kelimesi kullanılmıştır. ifadeleri geçer. Yine bazı sözlük tanımlarında zekat, artma, çoğalma, temizlik, bereket, iyi hal ve övgü olarak Kelimenin anlamı olarak verilmiştir. Tanımların özünden giderek, selatı ikame etmek, zekatı ikame etmek şeklinde geçen ayetlere şu anlamı verebiliriz. Selatı ikame edin, kendinizi artırın, çoğalın, temizlenin, yaşamınızı bereketlendirin, iyi hallerinizle övgüye layık olun. Eğer zekat kelimesinin kelime anlamlarından gidersek ve tarihten gelen o fıkıhtaki maldan hesaplı kitaplı vermeyi bir kenara bırakırsak kelimenin kendi anlamından, özgün anlamından gidersek o zaman selatı ikametin zekatı ikame edin ayetlerini şöyle anlatır. Salatı ikam edin kendinizi artırın, çoğalın, temizlenin, yaşamınızı bereketlendirin, iyi hallerinizle övgüye layık yani selahatınızı ikame ederken kendinizi artıracak, çoğaltacak, temizleyecek, yaşamınızı bereketlendirecek, iyi hallerinizi artıracak, övgüye layık olacak bir anlayışa, bir inanca, bir söze, bir yaşama kavuşmanın bilgisini, bilincini oluşturun olarak anlaşılır. Zekat kelimesinin anlamından giderek böyle bir anlam çıkar. Ancak biz bu anlamı sattırmışız. Zekatı mali yardımlaşma olarak almışız. Halbuki zekat kelimesinin anlamında mesele sadece mali yardımlaşma değil, yeni bir insanın insanlığın inşasından ibaret. Onun için ilk surelerden gelen Müzemmil suresinin hemen içinde yer alıyor ve selatı ikametmeyle etme ile birlikte zikrediliyor. Dikkat daha başta arınmak, şimdi o tanımlarda zekatın kelime anlamı içerisinde bulunan anlamları üzerine duralım. Ne demiştik? Arınmak, kötülükten uzaklaşmak, çoğalmak, iyi insan olmak ve belli bir insan kimliğinde insan karakterindeki bir gelişmeyi sağlamak anlamlarına gelen anlamlarında anlatılıyor zekatın özgün kelime anlamı. Şimdi bunlara dikkat edelim. Nedir? Arınmak. Kötülüklerden uzaklaşmak, temizlenmek, Musa'nın hikayesinde olduğu gibi sağ eli beyazlaştırmak, sağ eli yani insan gücünü, iktidarını, erkini, aklını, muhakemesini, iradesini kötü olanlardan temizlemek, ayetlerin doğrusunda insan erkini yani gücünü temizliğe ulaştırmak, Allah'ın bildirdiği bilgilerle aklı, muhakemeyi, iradeyi, inancı yıkamak, her temiz yapmak. Çoğalmak, iyi insan erdemlerini kişide, kendiliğinde, kendi varlığında iyi insan erdemlerini artırmak, Allah'ın verdiği aklı, muhakemeyi, iradeyi, bilgiyi, dünyalık nimetler gibi nimetleri birlikte çoğaltmak. Birlikte çoğaltmak için paylaşmak, paylaşmak için hak ve adaleti korumak, insanlar arasında Allah'ın istediği haktan, adaletten yana zulme, sapkınlığa karşı çıkan insanların artması için mücadele etmek çoğalmanın içerisinde. İyilikleri çoğaltmak, iyiliğin ne olduğunu Allah'ın gönderdiği bilgilerden öğrenmek, kafaya göre iyilik tanımlamamak. Akla göre, muhakemeye göre, insanın kendi bilgilerine, tecrübelerine göre iyiliği tanımlamak. Allah'a göre iyiliği tanımlamak. Allah'ın ayetlerinden giderek, onun ayetlerinde anlattığı iyiliği kavramak. Ve bu iyiliği çoğaltmak, bunları öğrenmek, şeytanın adımlarından uzak durmak, bilgiyi, bilinci, Allah'ın iyilik dediği bilgilerle donatmak, böylece bilgili, bilinçli bir şekilde kendimizi güçlendirmek, insanlara söylemek, insanlar arasında bilgiyi, Bilinci eyleme dönüştürmek. insanlar arasında Allah'ın hak ve adaletini gerçekleştirmek. Bunun için bilgilenmek ve bilinçlenmek, övgüye layık olmak. Yani gerçek övgünün ne olduğunu bilmek. Şeytanın övgüsünden uzak durarak çünkü şeytan neyi övmekte? Kibri övmekte, bencilliği övmekte. İnsanlık ilkesine göre kötü olan bencillik ve kibri överek şeytan insanları azdırmakta. Bu nedenle şeytanın övgüsünden uzak durmak. Çünkü şeytan ancak Neyi över? Kibri ve bencilliği över. Bundan uzak durmak, gerçek övgünün ne olduğunu ayetlerden öğrenmek, dünyada insanların çıkarları doğrultusunda yaptıkları övgülere kanmamak, Allah'ın övdüğü insanlardan olmaya çalışmak, Allah'ın takdirini, Allah'ın rızasını kazanmak, Övgüler layıklar. Şimdi zekatın bütün bu anlamlarıyla, bakın zekatın bütün bu anlamlarıyla salatı ve zekatı ikamedin ayetini anlamaya çalışırsak. Durum değişir mi? Elbette değişecek. Zekatı sadece mali yardımlaşmaya indirgeyen anlayışlar, selat ile zekat kelimesinin yan yana getirilerek niye Müslümanlara emredildiğini anlamaları mümkün değil. Peki gerçekten selatı ve zekatı ikame etmek ne demek? Gerçekten selatı ve zekatı ikame edenler ne yapıyorlar ayetlere göre? Ne yapmaları gerekiyor ayete göre? Allah Rasulü ve ona inanan Müslümanlar o gün ilk Müslümanlar ne yap? Salat etmek Günde beş bak. Belirli kurallar çerçevesinde uygulanan bir ibadet olarak Rasul'den örneklenerek geliyor. Bu yöndeki açıklamaları bundan önceki bölümlerde genişçe altı sunumda başından sonuna kadar tartışmaları da dile getirerek anlat. Salat ile zekat kelimeleri yan yana gelerek salat eyleminde nelerin yapılacağı aslında ayette belirtiliyor. Yani salat anında siz zekatı da ikam edeceksiniz. Salatı ikame ederken zekatı ikame edeceksiniz. Ayet buna işaret ediyor. Yan yana birlikte sunuyor. Yani salatın ne yapacağınızı anlatıyor. Salatın biçimsel ikamesinde ayakta, rükuda, secdede durmak eylemleri öne çıkıyor. Biçimsel olarak salatın kurallarına baktığımızda her rekamda, her hareketle Allah'ı büyük kılarak salata başlayıp devam etmek, kıyamda durmak, Kur'an'dan kolayımıza geleni okumak, rükkuya varmak, yani Allah'ın huzurunda eğilmek, secdeye varmak, yani Allah'ın yüceliği karşısında alnımızı yere koyarak göstermek biçimsel olarak. Ta hayatta yani oturarak Allah ile bilgiye, bilince, duyguya yönelik içten gelen bir söyleşi yapmak. Sonunda da salattan çıkmak. Salatı biçimsel olarak yıkanır. Allah Hac suresinin 26. ayetinde mealen şöyle diyor. Bir zamanlar İbrahim'e Beytullah'ın yani Allah'ın evinin yerini hazırlamış ve bana hiçbir şeyi eş tutma. Tavaf edenler, ayakta ibadet edenler, rükû ve secdeye varanlar için evimi temiz tut. Yine Hac suresinin 77. ayetinde mealen, ey iman edenler rükû edin, secdeye kapanın, Rabbinize ibadet edin, hayır işleyin ki kurtuluşa eresiniz demektedir. Kıyam, ayakta durmak, ayaklanmak, ayağa kalkmak anlamlarında kullanılıyor. Bu kelimenin biçimsel fikri, bilinç yanı var. Yani kelime tek başına bir şey ifade etmiyor. Çünkü kıyam aynı zamanda fiil. Sadece bir sıfat değil, bir isim değil. Fiil, kıyam etmek, kıyam. Kıyam dediğiniz zaman fiili ortaya koyuyorsunuz. Yürü der gibi, otur der gibi. Kıyam, ayakta dur manasında. Ayakta bir şeyi ifade ediyor. Biçimsel olarak insanın herhangi bir şey karşısında dimdik ayakta durmasıdır. Bir fiil işlemi veya fikren hiç kimsenin karşısında boyun eğmemesidir. Allah'ın huzurunda kıyamda durmak hem biçimsel olarak hem de fikren dindik ayakla durmaktır. Kıyama Allah'ın büyüklüğünü ilan ederek başlamak fikren ve fiilen Allah'ın varlığımıza, yaşamımıza egemenliğini ilan etmektir. Başka bir varlığı büyük görmemek, başka bir varlığın karşısında kıyamda durulmayacağını bildirmektir. Bu ayetlerin geldiği dönemlerde futpresler futlarını Büyük bilerek onların önünde ayakta duruyor, onları yüceltiyorlar. eser Hübel Uludur, Menat Uludur derken, Müslümanlar, Allahu Ekber diyerek, Allah Uludur diye selatı ı ikameyi gerçekleştiriyorlar. Salatında kıyamda duran Rasul, Allah'ın öğrettiği şekilde Kur'an'dan okumalar yapmıştır. Nitekim Allah da Müslümanlara bir hüküm olarak, Müzemmil Suresinin 20. ayetinde ne diyordu? Senin gecenin üçte ikisine yakın kısmını, Yarısını üçte birini yatmadan geçirdiğini ve beraberinde bulunanlardan bir toplum da Rabbin elbette biliyor. Gece ve gündüzü ölçüp biçen ancak Allah'tır. O sizin bunu sayamayacağınız bildiği için sizi bağışladı. Artık Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun Allah bilmektedir ki diye devam etti ayette. Ayette görüldüğü gibi Kur'an'dan kolayınıza geleni okumak Allah'ın bize öğrettiği bir eylemdir. Kur'an'dan okumak, okuma eylemi içinde okuduklarımızı anlamak, idrak etmek, aklımıza, bilincimize yazmak, ayetlerle sözlerimizi bütünleştirmek, eylemlerimizi ayetlere göre yapmak, ayetlerin öğrettiği şekilde zekatı ikame etmek. Yani arınmayı, temizlenmeyi, çoğalmayı, iyiliği, övgünün, övülmenin ne demek olduğunu başkalarından değil ayetlerden öğrenmek. Böylece ayette anlatılan şey, selatı ikam etme sırasında zekatı ikametmek, etmek, zekat hükmünü yerine getirmek. Bu eylemi de her gün yapmak, her gün belirli vakitlerde Allah'ın huzurunda, kıyamda durarak gerçekleştirmek. Değilse bir yılda bir kez hesap kitap yapıp mali yardımda bulunmak zekat değil. Zekat, her salat sırasında gerçekleştirilecek bilgi edinme, bilinçlenme eyleminin adıdır katığın çekiyoruz. Zekat her salat sırasında gerçekleştirilecek bilgi edinme, bilinçlenme eyleminin adıdır. Onun için salatı ikame ile zekatı ikame ayetlerde hep yan yana gelir. Yüküye varmak, biçimsel olarak eğilmek, kavram olarak yüce bilinen bir makamın huzurunda eğilmek. Yani yüce olarak bilinen makamın bilgisini, hükümlerini kabul etmek, tasdik etmek. Rüku etmek. Kişi salatında, rükuda hem biçimsel hem de fikren bu noktaya ulaşır. Zira biraz önce Kur'an okumuş. Allah'ın büyük yani en yüce olduğuna inanarak salata başlamış. Okuduğu ayetlerin yüceliği, gerçekliği, hükümleri önünde eğilmiş rükuya varmış. Sadece Allah'ın huzurunda rükuya vararak Allah'tan başkalarını Büyük görmeyecele, ayetlere aykırı insanların ürettiği bilgilerin, hükümlerin karşısında eğilmeyeceğinin bilincini idrak edecek. Rükuda herhangi bir şey söylenmese de olur. Zaten teslim olmuş. Okuduğu ayetlerin önünde eğilmiş, Rabbinin huzurunda eğilmiş hiçbir şey söylemese de olur. Ancak Müslümanlar Allah'ın aziz olduğunu tekrar ediyorlar. Kimi üç kere diyor en az diyor, kimi işte dokuz kere diyor, kimi işte nebun sekiz kere diyor falan etmiyor. Orada da Allah azizdir, o yüce diyor. Yani onun önünde eğildim, ben aziz Allah'ın önünde eğildim diyor. Allah'ın zorunda eğilirken Rabbim azizdir diye tasdik ederek dört halde de bilince ulaşmış oluyor böylece. Dört hal, fikir, inanç, söz ve eylemdir. Dört hali birleştiriyor. Fikri, inancı, sözü ve eylemi. Allah büyüktür ancak onun önünde eğilmek gerekir. Allah'ın gönderdiği bilgiler, hükümler gerçektir ve yücedir ancak Allah'ın bilgileri, hükümleri karşısında eğilmek gerekir. Bu düşünce, bu fikir inanca, söze, eyleme, rüküye yansıtılıyor. Yani insan kıyamda okuduğu ayetlerin önünde fikren ve fiilen eğiliyor. Secdeye varmak, yani yere alnımızı sürmek, Rabbin karşısında yerlere kapanmak önemli. Nitekim bazı ayetlerde secdeyi Allah mealen yerlere kapanmak olarak tarif etmiş. Onlar yerlere kapanırlar diyor. Secde kapanırlar. Kişi fiilen, biçimsel olarak secdeye kapanırken, fikren ve sözel olarak da Rabbinin yüceliğini ifade eder. Sucu, yani secde etmek. Yüceltmenin doruğa ulaştırılmasıdır. Müslümanlar, Allah'ı, Allah'tan gelen bilgileri, hükümleri hayatlarında yüceltirler. Müslüman, Allah'ın dışındaki hiçbir varlığın karşısında secde etmeyeceğine, yani onları yüceltmeyeceğine, onların ortaya koyduğu bilgileri ve hükümleri yüceltmeyeceğine inanır. Müslümanların inancına göre Allah'tan gelen bilgiler, hükümler daima insanların ürettiği bilgilerden, hükümlerden yücedir. Bu bilgi ve bilinçle Müslümanlar secdeye kapanırlar. Tahiyyatta oturunca okuduğu ayetler doğrultusunda Müslüman Rabbi ile söyleşide bulunmaya başlar. Aslında bugün okuduğunuz, tahiyyatta okuduğunuz dualar anlamlarına baktığınız zaman bir söyleşiden ibarettir. Hem bireysel hem toplumsal söyleşiye yönelen ifadeleri içeriyor. Dikkatli okursanız tabii. Anlayarak okursanız. E, tabii aynısını okumak şart değil. Kişi o anda Allah ile kendisi yalnızdır. Kendisi kendi söyleşisini yapar. İsten bilgiye, bilince dayanarak, kalbi duygularına dayanarak, ihlasına dayanarak istediğini yapabilir. İstediği şekilde dua edebilir, istediği şekilde kendi öz yapabilir. Aslında tahiyyat Müslümanların öz Kıyamda durmuş, Kur'an okumuş, okuduklarının karşısında eğilmiş, Rabbinin huzurunda eğilmiş ve secdeye kapanmış ve sonra oturmuş. Bütün bu bilinç içerisinde ne yapıyor? Öz eleştiriye tabi tutuyor kendisini. Yani Rabbinin huzurunda eksiklerini gözden geçiyor. Hatalarından arınmayı öne çıkarıyor. Zekat kelimesinin anlamında olan arınmayı, temizlenmeyi, çoğalmayı, iyi bir insan olmayı övgülere layık olmak için nasıl bir eylemden geçmesi, nasıl bir düşünceden geçmesi gerektiğini üzerinde artılarıyla eksileriyle kendini eleştiriye taklit ediyor. Kendini otokritiye taklit ediyor, öz Böylece kendini geliştiriyor. Bütün eksikliği kusuru karşısında Rabbinden yardım istiyor, dua ediyor. Hayatta kalbini Allah'a açıyor, aklını Allah'a açıyor, muhakemesini Allah'a açıyor, iradesini Allah'a açıyor ve teslimiyetini ortaya koyuyor. Rabbinden her zaman hidayet yolunda kalması için dua ediyor ve Fatiha suresindeki özlerle Rabbine yakalıyor. Salatı bu anlamlarda idrak edip hayatımıza uyguladığımızda yaşamımız ne hale gelir? Şöyle bir düşünelim. Gerçekten ayetlerde anlatılan şekilde salatı ve zekatı birlikte Anlamlarıyla idrak ederek uyguladığımız zaman yaşamımız ne hale gelir? İyice düşünelim. Günde beş vakit, öyle bir vakitte değil. Sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı ve gece eklemeleriyle her gün Rabbimizin huzurunda salat ile kendimizi gözden geçiren, zekatın tüm anlamlarıyla yenilenen bir insan olduğumuzu düşünelim. Gerçekten selatı ve zekatı ikame etmeyi bu anlamlarla hayatımıza uygulayarak Müslümanların durumu yani gerçekten selatı ve zekatı ikame etmeyi bu anlamlarda hayatımıza uygularsak Müslümanların durumu bugünkü gibi olur mu? Ayet ayet. Kendinin selatında gözden geçiren bir insan düşünün. Ayetlerle kendini geliştiren, arındıran, temizleyen ve övgüye layık bir insan olma noktasında adım adım bilgisini, bilincini ve eylemlerini ortaya koyan ve bunu günde 5 vakit acaba ben sabahla öğlen arasında bu gerçekleştirmeyi yapabildim mi? Öğlenle ikindi arasında bu gerçekleştirmeyi yapabildim mi? İkindiyle akşam arasında bu gerçekleştirmeyi yapabildim mi? Akşamla yaz arasında bu gerçekleştirmeyi yapabildim mi? Yazsıyla sabah arasında bu gerçekleştirmeyi yapabildim mi diye bir kendini özeleştirmeden geçirdiğini düşünelim. Böyle bir insanın yaşamında artık yalan, cıya, çıkarcılık olabilir mi? En fazla 2-3 saat sonra Rabbinin huzuruna bir daha oturuyor. Tekrar oturuyor. Rabbin huzuruna tekrar çıkıyor. Kendini özelleştirden geçiyor. Bu insanın hayatında yalancılık, riyakarlık, çıkarcılık, dünyevileşme olabilir mi? Bu anlamlarla selatını yaparsa ve zekatını ikam ederse, düşünün ancak salatı ikam etmek bu anlamlarda değil, insanın günde beş defa kendini özeleştirmeye tabi tutması değil, belirli kurallarla kıbleye dönüp biçimsel olarak ibadet etmesi, anlamadığı bir dil ile Kur'an okuması olarak anlaşılmıştır. Halbuki Müslüman salatında Kur'an'ı anlayarak, okuyarak zekatını ikam edecek. Yani kendisini arındıracaktır, kendisini çoğaltacaktır, kendisini temizleyecektir ve kendisini övgüye layık bir insan olma noktasına getirecektir. Yani kısaca arınacak, temizlenecek, çoğalacak, iyilikleri hayatına hakim kılacak Allah'ın övdüğü insan olacaktır. Bu bağlamda insanın bilmediği bir dilden Kur'an okuması hiçbir şey ifade etmez. Müslümanların mutlaka salatlarında okuduklarının anlamlarını bilmesi gerekir ama tarihe baktığınız zaman böyle bir Müslüman tipi yetiştirmek hiçbir kimsenin içine gelmemiştir. Değil mi? Ne siyasetçilerin işine gelmiştir, yani Müslümanların başına geçen yöneticilerin işine gelmiştir, ne de Müslümanlara yol gösterdiğine inanılan imamların işine gelmiştir. Çünkü böyle bilinçli bir Müslüman yetiştirmek olur mu ya? Sadece Allah'ın huzurunda ayakta duran, sadece Allah'ın dediklerini yücelten, onun karşısında kıyamda duran, sadece Allah'ın dediklerinin karşısında eğilen, sadece Allah'ın dediklerini yücelten bir insan tipi yetiştireceksiniz şimdi. Allah'ın ayetleriyle arınmış, temizlenmiş, övgüye layık bir insan olma noktasında kendini bilinçlendiren bir insan yetiştireceksin. Hiç Müslümanları yöneten insanlar tarafından böyle bir insan fakat mi? Veya hiç Müslümanları kendi çıkarlarına göre kullanmak isteyen cemaatlerin, tarikatların veyahut da mezheplerin, mezhepçilerin anlayışına böyle bir Müslüman tipik gelir miyiz? Olur muyuz? Olmaz. Bilgisiz, bilinçsiz insan olması lazım onlar için. Rahatlıkla kullanabilsinler. Ama böyle bir Müslüman olacak şimdi, onlar kendilerini kullandıracaklar. Öyle mi? Mümkün değil. Onun için işleme gelmemiştir. Kur'an'ı anlayarak okumak konusunda orijinal yapısıyla okunmasını okuduğumuz ayetlerin anlamlarının öğrenilmesinden yanayım. Bugünkü tartışmalar, günümüzdeki tartışmaların dışında ben şahsiyen kanaatim. Kur'an'ı anlayarak okuma konusunda orijinal yapısıyla okunmasını okuduğumuz ayetlerin anlamlarının öğrenilmesinden yanayım. Çünkü orijinalin korunması her zaman iyidir. Bugün dünyadaki bütün ideolojiler, düzenler kendi ortak dillerini oluşturmuşlardır. Müslümanlar da salatlarında ayetlerinin orijinal dilini koruyarak bozulmalara, yozlaşmalara engel olacak. Dünyada değişik dilleri konuşan insanlarla ortak duygular oluşturacaktır. Şöyle düşünelim, dünyadaki çok farklı topluluklar okudukları Kur'an surelerinin anlamlarını kendi dillerinde öğrenseler, ve mealen salat etseler, örnekleyelim, mealen, salatı ikham ederken anlamlarını idrak etseler ne olur? Yani dünyada birçok Müslüman var ve bu Müslümanlar çok farklı topluluklar oluyor ve okudukları Kur'an anlamlarını kendi dilleriyle öğreniyorlar. Salatı ikham ederken anlamlarını idrak ediyorlar. Örneğin toplu salatı ikame ediyoruz. Saflarda farklı dilleri konuşan Müslümanlar var. İmam mesela ayetleri orijinal diliyle, Arapçayla okuruyor, Ama saftaki her Müslüman okunan ayetlerin üzerinde çalıştığı için anlamlarıyla idrak ediyor. Güzel olmaz Zor mu? Kolay. Yeter ki insan istesin. Mesela işte Fatiha okundu. Fatiha'yı Fransızca bilen, Fransızca konuşan, Rusça konuşan, Çince konuşan, Türkçe konuşan, Arapça konuşan, Kürtçe konuşan, Farsça konuşan, Hintçe konuşan, Almanca, Hollandaca, efendim İtalyanca konuşan idrak etti. Kendi diliyle Fatiha'yı öğrendi ama orijinalini okuyor. Orijinalini okurken öğrendiği kendi dilleki bütün anlamlarını ne yapıyor? O duyguları paylaşıyor. Herkes kendi diliyle. Herkes kendi dille duyguları paylaşırken kalpleri aynı noktaya geliyor, bilinçleri aynı noktaya geliyor. İyi olmaz mı? Kaldı ki bugün bir dil, bir insan sloganıyla insanların daha çok dil öğrenmesini teşvik ediliyor. Siyasi, fikri, ideolojik, ekonomik olarak yapılan bu teşvikler niçin Müslümanların inancı için yapılması? Niçin Müslümanlar birden fazla insan olmak için öğrenecekleri diller arasına Kur'an'ın orijinal dili Arapçayı koymasınlar? Ama birileri ortaya çıkıyor. Diyor ki İngilizceyi, Fransızcayı öğren. Hem de zorunlu Mesela Türkiye'de İngilizce zorunlu bir eğitim içerisinde. Bir zamanlar Fransızca da zorunlu bir eğitim içerisindeydi. Öğrenciler ya Fransızca ya İngilizceyi seçmek zorundaydı. Bunu zorunlu öğretirken hatta bugün Çince ticari noktada, Japonca ticari noktada, Rusça ticari noktada öğrenilmesi gereken ve bunları öğrenmenin faziletinden söz ederken insanlar Arapça konusuna gelince hop oturup hop kalkıyor. Neden? Ben bu nedenin altında doğru duygular yattığını düşünüyorum. Bize kendi dillerine yansıtan Batılılar, Arapça öğrenmeyi sırf onlarla ticareti, sosyal siyasi ilişkileri artırmak için gerçekleştiriyorlar. Mesela şimdi bizim ülkemizde bu tür tepkilerin kaynağı Batı iken, Batılına baktığınız zaman Araplarla iyi ilişkiler kurmak, ekonomik işler kurmak için adamlar Arapça öğreniyor. Bülbül gibi okuyorlar, bülbül gibi şakıyorlar yani. Ama bize gelince yapmayın diyorlar. El altından sakın ağır diyorlar. Neden? Biz Müslümanların, batılılarının gazına gelerek, ırkçılık yaparak ayetlerin orijinal dilini öğrenmeye soğuk bakmamız sağlanırken bu akla aykırı değil mi? Böyle bir düşüncenin altında yatan batı sömürgeciliğinin bilinçli yönlendirmesi vardır. Müslümanların ortak dili olabilecek ayetlerin orijinal dilinin Müslümanlar arasında yayılmasını engellemektedirler. Böyle bir oyuna Müslümanların için gelsin? Aptallar mı? Madem ki bir insan ana dilini konuşuyor, ikinci dili öğrenirse iki insan olacak, üçüncü dili öğrenirse üç insan olacak, dördüncü dili öğrenirse dört insan olacak, beşin dil öğrenirse beş insan olacak. Niye Müslüman Arapçayı katarak kendisini aynı zamanda Müslümanlarla birlikte ki dünyadaki her Müslüman hangi dili öğrenirse öğrensin, Arapçayı da öğrenerek ikinci dilini veya üçüncü dilini veya dördüncünü Arapça seçerek bir bütünlük sağlamaz? Niye? İngilizceyi veya Fransızca'yı veya Rusya'yı öğrenmek çok önemli ticari kaygılar veya kültürel kaygılar veya iş bulma çabasıyla? Önemli belirtmeliyim ki İslam'ı öğrenmek için mutlaka Arapça öğrenmek şart değil bunları söylerken bunu da antiparantez söyleyeyim. Mutlaka Arapça öğrenmek şart değil. İslam'ı öğrenmek için yola çıkan Müslüman'ın samimiyeti, akıl etmesi, muhakemesini çalıştırması, bilgi edinmede kendini özgürleştirmesi işin temelidir dinini öğrenmede. Gerçekten Arapçayı bilmek, İslam'ı öğrenmenin yeterli nedeni olsaydı, putpreslerden inkarcılar ayetleri kabul ederlerdi. Arap Müslümanların durumu ortada, bugünkü durumları olmazdı. Bir dili bilmek yeterli değil. Ama bir araç, Allah'ın istediği Müslüman olma konusunda samimiyet Müslümanlara dinini öğretir. Bilgi gevezeliği ise asla Müslümanlara dinini öğretmez. Batıdan Müslüman olan kardeşlerimizi görüyoruz. Onlar da dil öğrenmek, insanın kendisini geliştirmek anlamında geldiği için Müslüman olduklarına bakıyoruz hemen Arapçayı öğrenmeye koşuyorlar. Niçin? Müslüman kardeşleriyle birlikte olmak, onlarla konuşup sohbet etmek, daha çok şehre öğrenmek için. İngiliz, Fransız, Alman, Amerikalı, Rus, Çinli, Japon, İdli Müslüman olduğunda hiçbir ırçılık yapmıyor. Bana ne Arapçadan demiyor. Kısa zamanda öğrenip geçiyor. Çünkü onlar da dili öğrenmek bu mentaliteyle bakıyor. Çoğalmak demektir. Artmak demektir. Bir artı insan olmak demektir. Ama özellikle Türkiye Cumhuriyeti dönemindeki Türklere gelince ırkçılık damarları kabarıyor. Müslümanları birbirine düşüren batıların oyuna geliyor. Bir de üstüne en güzel İslam'ı biz yaşıyoruz deyip Arapça düşmanlığı yapıyor. Böyle bir akıl olabilir mi? Ne yazık ki oluyor. Ne yazık ki. Geçmişteki Müslüman ilim adamları Kur'an'dan kolayınıza gelen ayetleri okuyun ifadesine göre ne kadar okunacak Hangi sure okunacak konusunda fikir ayrılığına düşmüşlerdir. Genellikle Fatiha suresinin mutlaka okunması konusunda fikir birliğine vardıkları görülüyor. Kur'an'ın özü saydıkları Fatiha suresinin okunması anlaşılması çok zor değil. Her dilden insan Fatiha suresinin derinliğine kadar iner ve öğrenebilir. Mesela ben Arapçayı bilmiyorum açıkça söyleyeyim ve kasıtlı da öğrenmedim bütün bu duygu ve düşüncelerine rağmen. Çünkü bizleri dini öğrenmek için Arapça şart demişti. Ben de onlara böyle bir şey yoktu ve ondan sonra araştırmalarıma girdim. Ama ben şunu söyleyeyim: Fatiha suresini Arapçayı bilmememe rağmen Arapça bilenlerle yarışacak kadar bilir ve anlarım. Otururum istersem konuşurum, tartışırım. Kelime kelime, kelime kelime. Her kelimenin bütün anlamlarının en derinine inerek. Niye? Niye? Anlamam gerektiğini bildiğim için bu konuda araştırmalarım sonucu böyle bir bilgiye bilince ulaşabilir. Eğer samimiysek ezberlediğimiz, ezberden okuyacağımız surelerin anlamlarını en fazla iki gün içinde derinliğine öğrenebilirsiniz. İşte bugün zamlı sureler dediniz, on tane sure genelde salatlarda okunuyor. Allah aşkına on tane zamlı surenin her biri için iki gün sarf insan üzerinde bu surenin anlamı nedir diye her sure için iki gün, yirmi günde yani en fazla bir ay içerisinde o surelerin bütün anlamlarını hafızasına kelime kelime yazabilir. İsterse, isterse, samimiyse, gerçekten inanıyor ise. Sonra Arapça orijinal okur, o kafasına yazdığı anlamlarla düşünür. Hatta kelime kelime anlatmaya başlar. Ciddiyse tabii, eften büften bir inancı yoksa, gerçekten Allah için bir şey yapmaya kalkıyorsa bunu yapar. Müslümanlar dünyanın neresinde olursa olsun... Hangi dili konuşurlarsa konuşsunlar, ayetlerin orijinaliyle okuyup kendi dilleriyle anlamıyla okuyabilirler. Böyle bir birliktelik hem Kur'an'ın orijinaliyle korunmasına neden olacak, hem de farklı bölgelerde yaşayan Müslümanların birbirlerini tanımalarına, kaynaşmalarına neden olacaktır. Şöyle düşünürsek, dünyadaki her insan kendi diline ayetleri çevirdi. Mesela ezan kendi diline çevirdi. Herkes kendi diliyle ibadet ediyor. Olmaz mı? Olur. Burada hukuki yönde veya akide yönünde veya fıkıh yönünde meseleye baktığımız zaman olmaz diye bir şey yok. Olur. Burada bir engel yok. Efendim Müslümanlar İngilizce ibadet edebilir. Edebilir. Fransızca edebilir mi? Edebilir. Türkçe edebilir mi? Edebilir. Kürtçe edebilir mi? Edebilir. Burada bir engel yok. Ama dikkat ediniz. İlk işaret, ilk tanışma. Donelerinden biri ortadan kalmış olur. Ben mesela dünyanın herhangi bir yerine gidiyorum. Örnekleyelim. Müslüman bir ülkede bile olmasa da orada bir ezan okunduğunu duyduğum zaman aa bak ne güzel Müslümanlar varmıştır. O insan ezanı oradaki dille okumuş olsaydığı farkına varmazdı. Mesela. Dünyanın hangi dilini konuşan insan olursa olsun bugün dünyanın neresine giderse gitsin bir ezan okunduğu zaman ha bak orada Müslümanlar var diye o tarafa doğru gidiyor Müslümansa. Tanışmak için gidiyor. Bu güzel bir şey değil mi? Çok mu zor? Yarım sayfayı bulmayan ezanın Türkçe anlamını anlamak veya İngilizce anlamını anlamak veya Fransızca anlamını anlamak çok mu zor? İnsanı kur, araştırır, anlar. Ama orijinaliyle bak, orijinal orada ne yapıyor? Bir iletişim kuruyor. Onun için ben mesela dünyanın neresine gidersem diyeyim, birazdan siz duyduğumda orada Müslümanların olduğunu biliyorum. Dünyada nerede bir camide, bir imamın arkasında salata durmuşsam okuduğu sureleri biliyorum. Hafızamdaki kültüre göre de kendi dilimle anlıyorum. Üzerinde çalıştım çünkü. Fatiha'yı okuduğu zaman anlıyorum. Örnekleyelim. Fil suresini okuduğu zaman anlıyorum. Kureyş suresini okuduğu zaman anlıyorum. Kevser suresini okuduğu zaman anlıyorum. Zaten örnekleyelim benim, Türkiye'de yaşayan bir insan olarak. Konuştuğum dilin neredeyse yüzde Arapça zaten. Bu bana Allah'ın bir nimeti geçmişten gelmiş. Ben bu nimeti çoğaltıyorum. Kelimeler üzerinde duruyorum. soruların bilgilenmesi üzerinde duruyorum. Artı ondan sonra bu yüzde otuzu yüzde altmışa, yetmişe çıkarıyorum. Sadece pratik konuşmanın dışında bilimsel bir bilgiye sahip oluyorum. Bu nimeti çoğaltmak, Kendimizi, çocuklarımızı böyle geliştirmek, yetiştirmek iyi bir şey değil mi? Zor mu? Elbette değil. Irksal, bölgesel, mantıksal yorumlarla farklı yöntemlere gitmemeliyiz. Şimdi ırksal olarak düşünüyoruz, bölgesel olarak düşünüyoruz, kendi kendinize mantıksal olarak, çünkü bu mantığı bize batılılar oluşturdu, sömürgeci mantığıyla düşünüyoruz, farklı yöntemlere gidiyoruz. Bugün solcular örnekleyelim, bütün dünyada ideolojik dilinik oluşturuyor. Solun ideolojik dilini oluşturuyor. Hangi kültürde olursa olsun, hangi dilde olursa olsun. İster Türk, ister Kürt, ister Hintli, ister Arap, ister Amerikalı, ister Fransız, ister İtalyan, ister Japon, ister Hintli. Solun kendi ideolojisinde ana temadaki temel ilkelerini oluşturan bütün o kelimeler tek tek herkesin kafasına yazılıyor. Kapitalistler bütün dünyada İngilizceyi kapitalizmin, demokrasinin, layıklığın dili olarak yayarken üstelik Müslümanlara Arapçılık yapmayın, kendi dilinizde konuşun diye Müslümanlardan Türk, Kürt, Acem, Çin, Hint, Rus, Fransız, Alman, İngiliz, İtalyan, Japon vesaire onları pitlerken kendileri İngilizceyi oraların her tarafına öğretiyor. Hatta birçok ülkede eğitimler İngilizce veriliyor. Niye? Ben Güney Kore'ye gittim, temel dil İngilizce eğitimde. Yok mu Kore'nin kendi dili? Var. Okulda sadece Koreli kendi dilinin okuma yazmasını öğreniyor. Ama bütün eğitim İngilizce veriliyor. Onun için işte Suriye'den ne geliyor? Göçmenler geliyor. Çocuklar dahi bülbül gibi İngilizce konuşuyor. Niye? Sömürgeciliğin dili öğretiliyor. Afrika'dan Müslüman kardeşlerimiz geliyor, bizimle İngilizce konuşarak anlaşıyor. Niye? Niye Kur'an'ın orijinal dili Arapça ile biz bunlarla anlaşamayalım? Niye İngilizce ile, niye Fransızca ile, niye efendim İtalyanca ile anlaşalım? Biz sömürgecilik maymunları mıyız yani Allah aşkına? Biz Müslümanlar niye böyle bir tuzağa düşelim? Akıllar insan var. Tam tersine onlara inan, ezanı Arapça okuyacağız demeliyiz. Kur'an'ı Arapça okuyacağız. Ama her kelimesinde teker teker öğreneceğiz demeliyiz ki o zaman o kafirlerin tuzağına düşmeyelim. Ve her okuduğumuz ayetle de zekat edeceğiz diyelim. Yani kendimizi genleşeceğiz, kendi bilincimizi artıracağız Cemaatle toplu salatı ikame, bireysel salatın dışında topluca zekatı ikame etmeyi ortaya çıkarır. Dikkatinizi çeker. aynı ayet içerisinde bireysel bir salatı ikame ile birlikte bu meseleyi bu şekilde düşünürken topluca salatı ikame içerisinde de zekatı ikame etmeyi birlikte düşündüğümüz zaman ki düşünmeliyiz? O zaman salatın ve zekatın bilincinde toplumun Beş vakit kendilerini öz tabi tuttuklarını düşünelim. Yan yana saflara durmuşsunuz, herkes okunan ki imam okuyorsa okunan o sure içerisinde rükuya varmış, secdeye varmış, tayyatta kendini öz tabi tutmuş. Aynı bilgiyle, aynı kültürle ve selam verip birbirlerine bakarlarken sağına soluna mümin kardeşlerini görüyorlar. Aynı öz geçmiş. Aynı ayetlerin süzgecinden geçmiş ve eksikleriyle tartışmış, eksikleriyle Allah'la yüzleşmiş insanlar olduğunu için Birbirlerine nasıl bakacaklardır o zaman? Birbirlerini anlayarak mı, birbirlerini anlamayarak mı? Birbirlerine küfrederek mi, birbirlerine severek mi? İşte ile bugünkü Müslümanların arasındaki fark var. Niye sahabeler gibi olamıyoruz ya? Sebep bu. Tahiyattan çıkan sahabe yanındaki kardeşini gördüğü zaman aynı duyguları yaşadığını biliyor. Aynı suredeki bilgiler dolusunda kendisini özelleştiriye geçirdiğini, hayatında kendisini özelleştiriye geçirdiğini ve kendisini yenilediğini düşünüyor ve o da onunla aynı şekilde düşünüyor ve birbirlerine kalpten bağlanıyor, birbirlerine bilgiyle bağlanıyor, birbirlerine bilinçle bağlanıyorlar. Çünkü onları yöneten ayetti. Onları arındıran, temizleyen, iyi bir insan olma yolunda yöneten ayetlerdi. Anlayarak kıyamda durdular. Anlayarak rükuya vardılar, anlayarak secdeye kapanlar ve anladıklarıyla kendilerini öz eleştiriye ettiler. Sonra namazdan çıkarken birbirlerine baktılar selam ederken. Birbirlerine esenlik dilediler, barış dilediler, sevgi dilediler. Efendim biz niye sahabe gibi olmuyoruz, böyle salat etmiyoruz onun için, böyle salat mı ediyoruz? Aylarca, günlerce, yıllarca Kur'an'ın bilinciyle hareket etmek için bir şeyler öğrenmeye kalkıyoruz ama biz salattan haberimiz yok. Zekattan haberimiz yok, ne yaptığımızı bilmiyoruz hala daha, örnek diyelim. Her salatımızda kendimizi özeleştiriye tabi tutmuyoruz. Bilgi gevezelikleri içerisinde üstünlük taslıyoruz ve birbirimizi suçluyoruz. Böyle bir salat yapmış ki ondan sonra diyoruz ki sahabe gibi olamadık. Olamayız da. Aynı ayetleri o cemaat. ...okuyarak, aynı bilinçle kıyam ederek... ...aynı bilinçle rükşaya vararak... ...aynı bilinçle secde ederek... ...Müslümanların birlik içinde olduğunu düşünün... ...gerçekten ayeti uyguladığınız zaman... ...hangi ayeti? Onlar, salatı ve zekatı ikame edenler... ...ayetini uyguladıkları zaman... ...bireysel olarak ve toplu olarak uyguladıkları zaman... ...gerçekleşen sonucu düşünün... ...aklınızda bir hayal edin bakalım... ...nasıl bir hayat gerçekleşiyor... ...nasıl bir insan tipi gerçekleşiyor... ...işte sahabeler öyleydi... ...onlar mescidin de, evlerinde... Değişik yerlerde, savaşın ortasında, seferde, hazarda salatlarını ikam ederken aynı zamanda zekat ediyorlar. Mekke'de, Medine'de bireysel olarak toplu olarak salatı ve zekatı hayatlarını ikam ediyorlar. Bireysel ve toplu olarak ayetlerle yıkanıyorlar, akıllarını, muhakemelerini, iradelerini temizliyorlar, yanlış bilgilerini silip doğru bilgilere ulaşıyorlar, eksikliklerini kusurlarını görerek değiştiriyorlar, iyiliklerini çoğaltıyorlar ve çoğalıyorlardı hepsi birlikte. Rabbin öveceği insanlar, Rabbin öveceği toplum olmaya çalışıyorlar. Allah'ın bilgilerini, hükümlerini hayatlarına hakim kılıyorlar. Allah'ın huzurunda kıyam ediyorlar. Rükuya, secdeye varıyorlar. Savaşta, seferde, barışta, evde, çarşıda, pazarda, kırda, kırsalda, camide, mescitte, her yer bu özü yaşıyorlar. Bütün yeryüzü Allah'ındır. Ve Müslümanlar için bütün yeryüzü mescitti. Her yer Allah'ındır ve müminlerin yaşamlarının bir parçası olarak bulunuyor. Ve her şey Allah'ın da ve müminlerin yaşamlarının bir parçası, bir nimet olarak bulunuyor. Dünyaya, dünya mallarına karşı insanlar arınıyor. Dünyadaki kısacık ömürlerine karşılık ayreti satmıyorlar. Tam tersine dünyadan temizlenerek ahirete koşuyorlardı. Her salatla bunun kritiğini, bunun özelleştirisini yapıyorlar. Resulün ve arkadaşlarının salatı zekata dönüşüyordu. Dikkatinizi çekiyorum. Cümleme iyi dikkat edin. Resulün ve arkadaşlarının salatı zekata dönüşüyor. Arınma, dünyevileşmeden imana dönüşüyordu. Evet, salat yat kalk değildi. Onu yat kalk yapmayan zekattı. Zekatsız salat, biçimsel bir eylemden öteye gitmiyor. Bugün zekatı salattan ayırdılar. Zekatı salattan ayırarak karşımıza yeni bir din çıkardılar. Zekatta yeni bir tanım getirerek 3-5 kuruşun hesabı yaptılar. Zekata farklı anlam vererek salatın özünü saptırdılar. Halbuki Allah bize ikisini birlikte emretti, tavsiye etti, söyledi. Salatı ve zekatı ikam edin. Salat, zekat salatın ruhuydu. Özüydü, kanıydı, canıydı. Onu aldılar, mali sorumluluk olarak anladılar, anlattılar. Evet, arınmanın, artmanın içinde dünya mınlarından arınma, artma da vardı. O bir parçasıydı ama sadece bu değildi. Sadece yılda bir değildi olayı saptırdılar. Böylece salatlar ruhsuz, özsüz, kansız, cansız kaldı. Yalt kalk eylemine dönüştü. Salattan kopan zekatta 3-5 kuruşun hesabına döndü. Halbuki zekat 3 beş kuruşun hesabı değil. Dünyadan arınmanın, temizlenmenin, artmanın, çoğalmanın, iyilikleri hayatımıza hakim kılmanın, Allah'ın razı olacağı, Allah'ın öveceği insan olmanın yolunun, bilgisinin metoduydu. Her gün beş kez tekrar ettiği, edeceği özelleştirinin eleştirinin adı zekat. Tarihi bilgiler bize diyor ki, Resul toplu salatlara önem verirdi. Elbette, Müslümanlar olarak, ümmet olarak topluca dünyadan arınmak, Temizlenmek, artmak, çoğaltmak, iyilikleri hayatımıza hakim kılmak, Allah'ın razı olacağı müminlerden olmak, mümin kardeşliğini sıcağı sıcağına her beş vakit yaşamak, zekat ile beraber yaşamak, böylece Allah katında övülmek harika bir şeydi. Tabi böyle anlarsak harika bir şeydi. Bu inancı, bu azmi, bu inkilabı, bu devrimi yaşamak İslam'dı. Bu bilinci yaşayanlar Müslümandı. Mekke'de Müslümanlar gece gündüz her fırsatta böyle bilinçlendiler. Medine'de Müslümanlar iktidar olmanın getirdiği bütün dezavantajlardan böylece temizlendiler. Resulün önderliğiyle. Her fırsatta kendilerini özelleştiriye tabi olarak arındılar. Onlar Tevbe suresinden ayetler okunduğu zaman münafık olmuşuz biz haberimiz yok diye titil titrediler. Bugün okuyoruz kimse titremiyor. Bugün sadece şunu diyoruz. Biz niçin sahabeler gibi değiliz? Niçin olalım ki? Olmamız için bir sebep yok ki ya. Biz salat ile zekatı birbirinden çoktan ayırlı. Her ikisine de ayrı verdik. Birini Hanya'ya, birini Konya'ya gönderdik. Her ikisinde farklı anlamlarla fıkhımıza, düşüncelerimize, eylemlerimize yerleştirdik. Biz Resul ve arkadaşları gibi salatı ve zekatı ikame etmiyoruz. Bizim vahyin ilk inişinden beri uygulanan salatı ve zekatı ikame etmeden haberimiz mi var? Bizler yersiz tartışmalara, Yersiz kelime anlamlarına, yersiz kavram kargaşalıklarına boğulmuş ne salattan ne zekattan habersiz yaşıyoruz. Sonra diyoruz ki biz neden böyleyiz? Neden böyle olmayalım ki? Şeytan saptırmış saptıracağı kadar, kitlemiş kitleyeceği kadar. Biz hala zekat denilince 3-5 kuruşun hesabını anlarsak, onu da yılda bir kez yaparsak böyle olmaktan da asla kurtulamayız. Allah'ın da belirttiği gibi. Salatı ve zekatı hayatımıza egemen kılamazsak, halimiz değişmeyecek, halimiz değişmeyince de Allah hakkımızdaki hükmü değiştirmeyecektir. Evet, bugünkü sunum burada bitti arkadaşlar. Haftaya salatı cuma konusu var. Ondan sonraki hafta zekat, infak ve sadaka arasındaki ilişkiler ve sadaka, zekat ve infak kavramları üzerinde Bugün zekatı biraz işledik, orada da kısaca değindikten sonra infak ve sadaka üzerinde duracağız. Bugünkü konuşmamız burada, bitti sunumumuz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize iyi geceler diliyorum. Selamun Aleyküm.